Merhaba, Amerikalı uzmanların yaptığı bir araştırmaya göre aralarında aslanlar, kurtlar ve ayıların da bulunduğu etobur türlerinin 4'te 3'ünün nüfusunda azalma olduğunu ortaya koydu. Science dergisine yayınlanan çalışmada etobur türlerin büyük kısmının geçmişteki yaşam alanlarının yarısından az bir alanda görüldüğü vurgulanıyor. Çalışmaya göre yaşam alanları ve av hayvanlarındaki azalmaya İnsanların avlanması da eklenince etoburların dünyanın belirli noktalarındaki sayısı iyice düşmüştürümde. Çalışmada kalkınmış ülkelerdeki etobur hayvanların neslinin tükenmiş olduğu zaten vurgulanıyor. Amazonlar, Güneydoğu Asya, Güney ve Doğu Afrika'daki 31 büyük etobur türünün de giderek artan bir baskı altında olduğu kaydediliyor. Araştırma ekibinin başı Oregon Eyaleti Üniversitesi'nden Profesör William Ripple Etoburlarımızı küresel ölçekte kaybediyoruz. Yaşam alanları daralıyor. Bu türlerin pek çoğu yerel ya da küresel düzeyde suyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya dedi. Uzmanlar ayrıca araştırmanın etobur türlerin oynadığı önemli ekolojik role de dikkat çekiyor. Uzmanlar Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yellowstone Ulusal Parkında kurtların ve pumaların sayısının azalması nedeniyle geyik sayısının da arttığını söylüyor. Geek sayısının artması iyi bir haber gibi gözükebilir ama uzmanlar sayının artışının bitki örtüsüne zarar verdiğini ve bu durumunda kuşlar ve küçük memelilerin yaşamını olumsuz etkilediğini söylüyor. Bilim insanları sorunun büyük kısmının, yırtıcıların zararlı ve diğer vahşi yaşamı tehdit oluşturdukları anlayışından kaynaklandığını söylüyor. Halbuki bu hiç böyle değil. Uzmanlar etoburların vahşi yaşamda oynadığı karmaşık rolün ve ekonomik değerlerin tanınması gerektiğini vurguluyor. Profesör Ripple, ''Bu hayvanların korunmasında insanların tahammül düzeyi büyük bir sorun. Bu hayvanların var olma hakkı olduğunu ama aynı zamanda insanlara ekonomik ve ekolojik hizmetlerde bulunduğunu da söylüyoruz.'' diyor. Ekotoburların sağladığı hizmetler arasında karbon azaltma, biyolojik çeşitlilik ve hastalık kontrolü de sayılıyor. Osmaniye'nin Düzici ilçesinde Düdül Dağı eteğinde bulunan Kara Su Şelalesi'nin kuraklık sebebiyle azalan suyu Sabunçayı kenarındaki bir elektrik santraline aktarılınca şelale tamamen kurudu. Sabunçayı üzerinde inşa edilen Eremhese ait Çatak Boğazı regülatörünün suyun azalmasından sonra çay yatağına su ve sadece kapaktan sızan suların aktığını belirten vatandaşlar konuyu BİMER'e şikayet etti. Sabun çayı üzerinde bulunan enerji santralinden çay yatağına su bırakılmadığı için şelalenin kuruduğu ve doğal yaşamın zarar gördüğünü bildiren vatandaşlara DSI 6. Bölge Müdürlüğü'nden gelen cevapta firmanın konu hakkında uyarıldığı belirtildi. DSI ile firma arasında yapılan anlaşma gereği dere yatağındaki su 10 yıllık ortalamanın %10'undan aşağı olması durumunda Suyun doğal hayata geri bırakılması gerekiyor. Geçtiğimiz yıllarda Düzce Belediyesi tarafından Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın doğa destek alınarak yapılan patika yolları Kavuşan şelale son dönemde hem doğa severlerin hem fotoğraf sanatçılarının yerli ve yabancı birçok turistin ev sahipliğini yapmış ve bölgede ekoturizmin önemli duraklarından biri haline gelmiştir. Geçtiğimiz yıllarda çekilen ve Daniel Craig'in başrolünü üstlendiği James Bond serisinin Skyfall filminin bazı sahnelerinin çekiminde kuruyan Karasu şelalesinde yapılmıştı. Karasu şelalesinin bir an önce suyuna kavuşması gerekiyor. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Kurşunlu köyündeki feldspat madenine yol açmak için yapılan ağaç kesimini durdurdukları gerekçesiyle 4 kişi hakkında 2 yıla kadar hapis ceza sistemiyle dava açıldı. Kurşunlu'ya yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Killitepe mevkisinde özel bir maden şirketi tarafından işletilecek feldspat madenini işletmeye açılmasını istemeyen Kurşunlu köyü muhtarı Muharrem Gürel, köyde yaşayan arkeolog Can Baraj ve mimar Ayşeniyan Kuzucu ile köylülerde Çadır kurarak eynam yapmışlardı. Maden şirketinin Çanakkale Bölge Müdürü Utkan Eriş Pulcu'nun şikayeti üzerine soruşturma başlatan savcılık özüren Gürel, Baraj ve Kuzurcu hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 117'ye 1. maddesi kapsamında iş ve çalışma hürriyetini ihlal suçundan Bayramıç Suç Ceza Mahkemesi'nde 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. İddianamede 4 kişinin 23 Ekim'de maden şirketinin Kurşunluk köyü Kiliktepe mevsiminde maden ocağı açılması amacıyla Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü'nün belirlediği sahada damgalı ağaç kesimi ve yol açılması çalışması yaptığı sırada kesimi durdurun diye bağırdıkları. Bunun üzerine işçilerin kesim motorlarını durdurduklarını belirtti. Maden şirketinin bölge müdürü Pulcu'nun burası kesim sahası burada bulunmanız tehlikeli ve yasaktır uyarısı üzerine sanıkların burada maden istemiyoruz sizi medyaya afişe edeceğiz. İstanbul'dan 500 kişi geliyor diyerek çalışmaları engellemek amacıyla tehditte bulunduklarını iddia etti. İddianamede ayrıca sanıklardan Gürel'in Pulcu'ya köy içerisinden geçemezsiniz kendine başka yol bul bu alanda kesim yaptırmayacağım dediği Özünen'in ise aracını maden sahasına giren yola dik bir şekilde koyarak geçişleri engellediği vurgulandı. Yargılanmalarına bu ay başlanacak olan sanıklardan Özüren hukuka aykırı bir şey yapmadıklarını belirtip adalete saygımız var. Madenci bize attığı iftiranın bedelini mahkemede ödeyecek. Sadece köylü olarak yadı başımızda yapılan kesimin ne olduğunu öğrenmeye gittik. Kimseye zor ve şiddet kullanmadık dedi. Kaldı ki anayasaya göre sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını savunma ve doğaya veren Zarar veren etkinlikleri durdurmak her vatandaşın görevi. Yeşil ve barış dolu bir gezegen direkleriyle esen kalın.